Dinle neyden, neler anlatır neler, yakınıp ayrılıklardan şöyle der, beni kamışlıktan kestikleri dem, inledi feryadından cümle alem. Aşk derdini söylemem için bir bir, hicran yanına yanmış bir gönül gerekir. Hayırlı akşamlar, Ramazan ayının ilk programıyla karşınızdayız. Bu Ramazan tüm milletimize hayırlar, iyilikler getirsin inşallah. Ramazan boyunca stüdyomuzdan değil Ankara Mevlevi Hanesi'nde karşınızda olacağız. Saat 22'de başlayan programımız bir buçuk saat sürecek. Hem kıymetli konuklarımız hem de izleyicilerimiz de sizlere güzel bir sohbet ikram edeceğiz. Mevlana mesleviye dinle diye başlar. Neyin feryadının ateşi aşktan gelir. Aşıkların feryadına eşlik eder. Şikayetçidir derdini anlamayanlardan. Bugün Profesör Doktor Ziya Avşar ve Üstadım Hayat İnanç ile Hazreti Mevlana ve Rubaileri ve Mesnevi Şeref üzerine güzel bir sohbet yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam, Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam dinle diye başlamış Mevlana. Evet. Bişnev Farsça. Kur'an-ı Kerim'de oku diye başlar. İkra Arapça. Oku ve dinle medeniyetimizin temelini teşkil eden, temsil eden iki emir. Bişnev lafzı üzerine Üstad Yahya Kemal merhumun bir beyti ile söze gireyim müsaadenizle. Şöyle der Şebi lahutta manzumeyi ecram gibi lafzı bişnevle doğan debdebe manayız. İki Mısra'dan ibaret ama ve 1958'de vefat eden şairimize ait ama günümüz Türkçesinden biraz uzak duruyor. Böylece hemen anlayamamak gibi bir sıkıntımız var maalesef. Biz izaha çalışalım hocamın karşısında haddi açarak. <gülüyor> Şebillahutta manzumeyi ecram gibi. Kutsi gecede, o mukaddes, o mübarek gecede, gökyüzünde yıldızların bir düzen dahilinde dizilmiş olmaları gibi, şebbillahüttamanzume-i ecram gibi, lafzı bişnevle doğan debdebe imanayız. Bizler de yeryüzünde Hazreti Mevlana'nın bişnev sözünü takiben, manaerleri olarak, Gökteki yıldızları kıskandıran bir güzellik, bir ihtişam içerisinde mana erleriyiz. Biz Mesnevi Şerif'in üstüne bir medeniyet inşa ettik. Sekiz küsur asır, dokuza yaklaşıyor ve hamdolsun o günden bugüne bir lezzetle, bir neşeyle, bir şevkle okunmaya, dinlenmeye devam ediyor. Hocam, hoş geldiniz deriz biz de. Hoş bulduk. Bir ömür harcadınız. Hazreti Mevlana, Divan-ı Kebir, Mesner i Şerif, Hazretin Rubayileri üzerine. Evet. Size imreniyorum. Yani böyle bir hizmet herkese, her kula nasip olmaz. Nasıl yapıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz? Size bir ipucu olması, söze girmenize çünkü... Ehli edep birisiniz öyle kolay kolay söze girmezsiniz. Bir ipucu olsun diye. Mesnevi-i Şerif'in nazmen tercihmesinin birinci cildinde enteresan bir son cümle yer alıyor arka kapakta. Diyorsunuz ki mabedi bezirganlardan temizlemenin en kestirme yolu da Mesnevi-i Şerif okumaktır. Ne demek istediniz? Bu kadar çok konuşmayacağım program boyunca emin olabilirsiniz. Sadece size bir zemin hazırlamak istedim. Buyurun hocam. Ziya Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Öncelikle neden e, manzum tercüme e, ile... Hazreti niye manzum yazdıysa o yüzden mi? <gülüyor> Aslında e, bu sualın cevabı Şems'in makalatındaki bir tespitte gizli. Evet. Hazreti Şems Mevlana'nın hocası malum. Ve orada şöyle bir cümlesi var. Diyor ki Hazreti Mevlana, Hazreti Peygamber'den sonra insanların en güzel konuşanıdır. Allah Allah, Allah Allah. Hocanın öğrencisi hakkındaki bir tespiti. Bir tespiti. Ve Mevlana Hazretleri son derece güzel konuşan, selis, akıcı konuşan ve insanları kalpleriyle, ruhlarıyla, dimağlarıyla sohbetine tutan bir insandır. Selis diyorsunuz hocam, akıcılık anlamında mı? evet. Eskiler konuşmada dört unsur ararmış değil mi efendim? Fesahat, belakat, talakat, salaset. Selaset. Yani üçüne de lügatta bak onlamaya çalışıyorum. Yani tane tane olacak, akıcı olacak, latif olacak, kalıcı olacak. yani içi dolu olacak, tam da Yahya Kemal'in beytine atfen söyleyeyim. <gülüyor> mana deptebesi bulunacak. debe mana yazıyor diyor ya, aynen evet. <gülüyor> Şimdi o tabir de çok güzeldir gerçekten. Evet. O deptebe mana Mesnevi'de mevcut. Evet. Rubayiler de mevcut. Divan-ı Kebir de Kebir halinde mevcut. Büyük Divan-ı Kebir. Evet. Aslında Divan-ı Kebir çok daha mühim bir eser değil mi efendim? Yani ilmi değeri açısından da sanki şah Ezere o gibi yani. Şimdi Mesnevi şöyle, meşhur olmuş ama. Birisi e, coşkulu ve fırtınalı bir deniz gibi. Henüz e, evet. gençlik dönemi ve firkat dönemi Hangisi? Eseri. Mesnevi. Divan-ı Kebir. Divan-ı Kebir. O ayrılık, firkat ve hasret dönemi. Ancak durgun, büyük ve derin deniz mesnevidir. Ha. Yani Do Divan-ı Kebir'de coşku hakim. Gençlik vaziyeti var. Ve bir de durulmamış bir e, ruh söz konusu. Ama e, orada Kemal yolunda bir yerleş var. Mesnevi'de ise tam anlamıyla insanı kamil var. Su denize ulaştı. <gülüyor> ulaştı ha. ve söküt hasıl oldu. Evet. Malum, ırmak denize ulaşınca sesi keser. Sesi keser ve denize dahil olur. Allah. Denizden Allah bir şey olur, ırmaklığını kaybeder. Irmaklığını kaybeder. Hüviyetinden vazgeçer, değil mi efendim? Ve bir başka büyük hüviyete eklemlenir. eklemlenir. Evet. Aslında iyi de siz bana hep böyle beyitler hatırlatıyorsunuz. Ne yapayım şimdi arada bir yani çok enteresan hocam. Hayali Bey'in beyti ya. O zaman evet. madem ki bu dereye balık gibi evet. dalmış beyitler var, başlarını evet. sudan çıkardılar, tutmak evet. olmaz. Buyurun evet. hocam. Şöyle diyor efendim, tam da bu meyanda hakkı biz bulduk deyip zannetmesin ashabı gal ciğilar için erdiler der ya ya ha, muş oldular. Bu çok bilenler ilim sahipleri biz hakikati bulduk diye havaya girmesinler pek. Çünkü akarsu denize ulaşınca sesi keser diyor. Hala konuştuğuna göre. <gülüyor> Hayali Bey, buyurun hocam yani. Evet. Dolayısıyla Mesnevi'yi çevirlerinden okuyunca ben de şöyle bir kanaat hasıl oldu. Şems'in talebesi bu çevirilerde onun dediği hüviyette görünmüyor. Evet. Çünkü şiiri nesir olarak çevirirseniz bülbülü Biraz tüy, tüyden ari hale getirmiş olursunuz. <gülüyor> Dolayısıyla yorulmuş bülbülün görüntüsü pek de hoş olmaz herhalde. <gülüyor> evet. Ve tabi bu konuda emek veren ustatlara e, evet. bir şey demiyorum ancak anlayış olarak söylüyorum. Niye mesela Mevlana 15 kelimede anlatırken meramını çevirmeniz 60 kelimeyle ancak e, karşılamış. Dolayısıyla 45 kelime kendisi konuşmuş gibi. Yani geldi. bu mesela hocam Abidin Paşa'nın şerhi için mi? Mesela Tahirül ül Mevlevi'nin şerhi emsali için mi söylüyorsunuz bunları? Nazmen olmayan, nesirle ter. Nesirle çeviri e, şiiri hata etmez. Evet. Ve e, bizde şiiri şiirle söylemek gibi gelenek de mevcut. Evet. Ve malum e, Nahifi e, bunu nazmen tercüme etmişti. Fakat maalesef e, dili e, yeni neslin uzağında kaldığı için istifade ancak uzmanların işi haline geldi. Ve bendeniz de Mevlana'ya muhabbetimden dolayı ne yapabilirim? Günümüz Türkçesine nasıl yaklaştırabilirim? Nasıl yaklaştırırım? Gençlerin istifadesine nasıl sunabilirim? Bir de çok seviyorum. En azından kendim için bunun yakın okumasını yapsam. Mesela her gün huzuru Mevlana'da olsam, onunla İki saat, üç saat hallesem ve dikkati metne teksif edince oradan bazı nadir incileri değerlesen. Hocam doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Dikkati teksif etmeden, yani yoğunlaştırmadan, odaklanmadan bir şey olmuyor değil mi hocam yani? Kesinlikle. Bütün yani, gücünüzü sarf etmek gerekiyor yani. Çünkü e, bu zatlar özellikle Mevlana'nın bir okuma açlığı vardır. Okuma, okuma aç iştahı vardır muazzam okuyan bir insandır. ve e, eşi, ikinci eşi Kire Hanım'dan nakledilen bir rivayet var. İnsan boyunda bir mumla oturup Allah Allah. Sabaha kadar o mumu sıfırlayıncaya kadar okuyan bir e, dimağdan bahsediyoruz. Allah Mevlana Allah. Deyince. Allah Allah. Şöyle bir şey var. E, i̇nsanlar ya dahidirler ya değildirler ama Allah da dostlarını Eblehler arasından seçmiyor. Mutlaka dimağı yüksek olacak. Fakat cenab allah Allah'ın kendisine veli olarak seçtiği zatlarda deha iki yönlü. İki yönlü. İki yönlü. Yani hem kalben dahi muhabbet yönünden hem de zihnen dahidirler bunlar. Çifte kanatları var. Evet. O yüzden de ben seyircilerimizin ve stüdyo arkadaşlarımızın Mevlana'yı ele alırken eee değerlendirirken ve tabi emsallerinde Hacı Bektaş da buna dahildir Ahi Evran da buna dahildir Azmi Mahmut Hüday da buna dahildir şöyle bir durumlar var bunlar çifte deha sahibidirler ve kalben dahi olduklarını biz onların eserleriyle ve çevreleriyle görmüş oluyoruz görüyoruz, görüyoruz. Çünkü evet e, kalp dehayı neyle gösterecektir muhabbetin gücüyle gösterecektir Sevmek ve sevilmekle. Kesinlikle. Muhabbet de bir sinede ve bir dimağda birleşince tuhaf bir şekilde kudret hissi tecelli ediyor. Yani kudret Allah'ın kadir sıfatı tecelli ediyor ve muazzam bir kudret hissiyle doluyor. Hocam burada bir müsaadenizle. E, sağ olun Usta. hocam buyurun. Ben Şöyle bir açılıma sanki ihtiyaç var. Birine soruldu efendim. Üç kelime işitiriz. Alim. Arif, veli. Evet. Kelime ayrı, mane ayrı. Nedir bunlar? Diye cevap şu oldu efendim. Kafa bilgilerine sahip olana alim, kalp esrarına vakıf olana arif, ikisine birden sahip olana veli denir. Dediler. Tamı tamına sözünüzü teyit eden bir mesele hocam. Elhak doğrudur. Elhak evet. Şimdi alim e, ilmini bu alemi tanzim etmek üzere elde eden demektir. Yani ilim bu dünyayı tanzim etmek içindir. Peki bir de gayb alemi var. Buraya nasıl temas kurulacak? İşte orada marifet ihtiyaç vardır. Marifet kelimesini de tasavvufi literatüre ilk sokan Zünnunu Mısri Hazretleri'dir. Zünnunu Mısri Evet. Dolayısıyla e, Arif gayb alemine temas kuran. Ve Mayın tarlasına düşmüş bir deliyim hudutta, gözüm sekizinci renk ve dördüncü boyutta diyen sanki onu kastetti öyle mi? Yani aklın yetmediği, aciz kaldığı, bittiği bir yer var ve artık ondan sonra üç boyutun dışını zorluyor. Ve burada şöyle bir teşbihle belki daha rahat anlaşılabilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine'den Miraç hadisesinden bahsediyorum. Kudüs'e gidişi ilim boyutu gibidir, yataydır. Evet Ve Kudüs'ten miraca çıkışı irfan, i̇rfan boyutudur, boyutu. dikeydir. Evet. Dolayısıyla miraçla e, ilmi birleştirirseniz, yani irfan ilmi birleştirirseniz oldunuz veli. Dolayısıyla Bilal. arif hem alime dahildir hem veliye dahildir. Ancak velilikte şöyle bir özel hususiyet vardır. Veli dost demektir Tabii. ve bu dost bir de muhatap arzu eder ve bir de muhatabı vardır. Ona işaret eder. Muhatap kimdir? de bizzat Cenabaktır. Allah'ın dostu yani. Kesinlikle. Dost, Allah'ın dostu yani. Allah dostu olmayan da deha tek olur. Çift olmaz. Evet. Yani kanatlardan birisi, kanatlardan biri tek birisi olur. eksik olur. Dolayısıyla ha. eksik olduğu için de ilmi, ihata gücü, müttesebatı çok yüksek olabilir. Bilgisiyle bizi kendi kuyusunda boğabilir. Böyle çok büyük dimalar var. Fakat bilgilerin hüyeti insanı, insanlı ve kendisini bunalıma sokar. Bir müddet insanın üzerinde feyizli bulut gibi dolanır ama bu aldatıcıdır. O sahte bulut dağılır ve bizim kutup yıldızı zannettiğimiz o zat meğer kutup yıldızını taklit eden bir yıldız imiş ve o yıldızda da Sürekli Şimdi dün dökülür. bana bir, bir talebe şunu sordu. Fuzuli'nin meşhur kıtasını sordu. Orada diyor ki İlim kesbiyle paye irifat Hayalim halimiş ancak Aşk imiş her ne var alemde Elim bir kıylü kalimiş ancak Açıklamak için bir şeyler kemküm ettim ama Akşam Ziya Hoca'yı dinledim. <gülüyor> Tamı tamına değil mi efendim? Yani, yani. Şimdi e, gerçekten de e, Temelde aşk vardır. Fakat Aşk ile e, Neyi kastettiğimizin anlaşılması lazım Şimdi hocam özür diliyorum Şöyle bir giriş yapsak nasıl olur Mesela Mevlana Şemsle karşılaşana kadar Başka bir adam Şemsle karşılaştıktan sonra Bambaşka birisi oluyor O zaman şöyle diyelim Mevlana aşkla karşılaşıncaya kadar Başka evet. bir adam <gülüyor> Çünkü Şems orada evet, Aşkı temsil aşkı, eder ta kendisidir evet. Aşktan sonra Bambaşka bir adam Evet Burada e, aşkı ona bu hale getiren elbette Şems-i Tebriz Hazretleri'dir. Ve Şems-i Tebriz Hazretleri'nin getirdiği aşkın ne olduğunu açıklayalım. Mevlana Rubayiler'in birisinde aşkın harflerine temas Hatta ediyor. Evet. Aşk harfleri eskerlerle ayın, şın ve kaftan ibarettir. Ve diyor ki, ayın abit Şın, Şakir, Kafta, Kani. İbadet eden, şükreden kanaat ehli. Evet. Öyle mi? Dolayısıyla aşık bu üç hususiyeti ahlak haline getirmiş adam demektir. Ahlak da makam haline gelmiş bilgi demektir. Dolayısıyla makam olmayan şey ahlak olmaz. Kişinin halden kurtulması ve makama erişmesi lazım. Makam da davranışa dönüşen bilgi ve tavır demektir. Bu da doğrudan doğruya ahlak demektir aslında. Aşk nedir? Buna rağmen e, cevaplanmamış oldu. Aşk şudur. Aklın birinci boyut, birinci dil düzeyi olduğunu düşünürsek, biliyorsunuz akıl alemi tanzim etmek içinde ve akıl kelimesinde Arapçadaki etimolüsü çok ilginçtir. Akıl hayvanı Çayıra bağlayan ip demektir. Bir yere kadar gitmesine izin veren? Elimizde bir hayvancık var. Evet. Ve bunu otlatmak için çayıra çıkardık. Evet. Fakat kendisini kontrol etmek istiyoruz. Boyuna bir ip bağlıyoruz. İpin ucuna da bir demir bağlıyoruz. Onu da çayıra sabitliyoruz. Kazı, i̇şte evet. çayırla hayvan arasındaki ipin adı akıldır. Evet. Dolayısıyla bu hayvancaz aklın müsaade ettiği kadar otlayabilir. Ama diyelim ki çay rütüzsüz bucaksız ve hayvan cazda da bu istidat varsa ne yapmalı? Yapacağı şey şudur: ipten kazıktan boşanmalı. Evet. Tam da evlana bu bağlamda evet. bir fil metaforuyla işe dahil olur. Filin asıl vatan neresidir? Hindistandır diye cevaplar. Bu fil iple bağlıyken bir gün rüyasında Hindistanı görüyor. Yani asıl vatanı. Hindistan'ı görünce birdenbire muazzam bir coşkuyla silkiniyor, ipi kazığı koparıyor ve Hindistan'a doğru şuursuzca bir koşuya başlıyor. Artık diyor bu filin önüne kim geçebilir? Evet. Dolayısıyla aşk bize aslında asıl vatanı hatırlatan bilgi demektir ve aşk der Mevlana yokluk ilinden yola çıkmış bir kervandır. Dolayısıyla biz aşkı bulmayız. Aşk bizi bulur demektir. Birden bira bul aşkı bu tuhfe olanımdır. Buradan esinlenen Hazreti Şeyh Galib'in mısraya döktüğü vaziyette bu. Birden bira bul bulunca senindir ve yani o seni bulur bulur. Ve belki ona bu bulunmaya hazır hale gelmekten söz edilebilir belki. Ha, burası çok güzel. Değil yani mi? Bir Mevlana Beyti hatırlattı bize. Arayan biz miyiz yoksa bizi arayan o mu? Yani aşk mı bizi arar biz mi aşk ararız? El cevap, aşk bizi arar ve çağırır biz de ona doğru gideriz. Aslında eylemlerimizin temelinde tasavvuf bakıştan değerlendirecek olursak çağrış vardır. Yani mumun seç... pervaneyi daveti gibi mi? Kesinlikle. Çağırıyor. O çağırır, pervane arkasına gelir. Her ne kadar biz pervanenin yanışına biraz hayıflanırsak da o mumun çağrısını görmezden geliriz. Mum olmasaydı pervanenin ne hükmü olurdu? Evet. Dolayısıyla aşk çağırmasaydı bizim sülükümüzün, bizim hakkı yolculuğumuzun ne anlamı olurdu? E buyurun gaybi. Aşk odu. Evvel düşer maşuka, ondan aşuka. Şem'i gör kim yanmadan, yandırmadı pervaneyi. Evvela maşuk yandı, çağırdı. Ondan sonra sen yandın, sızlanma diyor. Seni yakan, senden önce yandı. <gülüyor> Tam da e, aşk deyince, olur Rumi'nin bana göre edebiyatımızın en güzel aşk şiiri odur. E, bir aşk şey vardır. E... Eşrefzade Rumi'nin. Evet. Nedir hocam? <gülüyor> Döküp varlı. Ağırlığı... Ha ha. Onu Gitmektir adı aşk. Evet. Bela tufanına başını tutmaktır adı aşk. Evet. Şimdi. Evet. Bela gökten yağmur gibi yağrsa başını ana tutmaktır adı aşk. Bu alem ottan bir deniz kendiği atmaktır adı aşk. Bir ateş denizi yani. Kesinlikle. Yani. En sonunda der ki. Var eşrefol rumi bil hakikat varlığı fani etmektir adı, adı aşk. aşk. Matladı da bu cihanı hiçe satmaktır adı, adı aşk. aşk. Evet. Döküp varlığı gitmektir adı aşk. Vay vay vay. Şimdi hiç kelimesi aslında burada çok da Kritik. güzel bir kelime. Aşkı da çok iyi tanımlıyor. Hiç ne derseniz hani hiç deriz. Hiç aslında bir nesne. Yani bir nesnenin adı. Hangi nesnenin adı? Ne yaptığınız kamışları kesin. Onun boğumlarını kestiğiniz zaman bir halkacık olur içinde. Evet. Bu halkacığın adına hiç denir. O hiçtir. Evet. Dolayısıyla o hiç elinize alacaksınız. O hiçi birisi eline alacak. Senin elinde de cihan olacak. Ve bu cihanı o hiç mukabilinde satacaksınız. Aşk <gülüyor> paha, paha noktasında öyle bir şeyle değişeceğiz ki <gülüyor> evet, evet. çok kıymetsiz gibi gözüken bir şeye çok kıymet verdiğimiz bir şeyden değişmiş yani, olacağız. Yani. Bu dünya bir hiçtir demek istiyor Üstad. Evet, evet. Elhak doğru da söylüyor. Çünkü dünyayı değillemezsek yani hiç pozisyonuna getirmezsek bizi kuşatan şey aşk değil aleme ilişkin şeyler olur. Bunlar nedir? Gamdır, tasadır, kederdir, derttir ve aleme ilişkin bilimum şeyler. Yine aklın ölçütünde olan şeyler. Biraz önce akıldan vazgeçmiştik aşk için. Akla takılı kaldığımız müddetçe aşkı bulamayacağız gibi bir şey de çıkıyor hocam. Burada şöyle bir anlaşılma olmasın. Sanki aklı geri plana atıyoruz. Değil. Yok. Akıl önemli. Evet. Lakin ben Dört basamakla bir kata çıkmak istiyorum ve bana diyorlar ki sen ilk basamakta dur. Akıl bu. Yani aklı, ilmi elbette tam anlamıyla öğreneceğiz. Onu öğrenmeden zaten aşka kanat açılmaz. Yani ilmi tamamlamadan marifet kimsenin omuzuna güvercin olup konmuyor. Veya mana kendisiyle temas etmiyor. Önce aklı tamamlayacağız. Akıl kategorisini tamamlayacağız. Bu oldu. Bu oldu. Fakat akılla sürekli gidersek duvara çarpıp geri döneriz. Çünkü Bazı yatay o. bitti. Evet. Evet. Ne yapacağız? de dar evet. ve iştahımız da arttı. Bu çayırın kokusu geliyor çünkü. Evet. E ne yapacağız? İpi koparmamız lazım. O zaman aşk ikinci dil düzeyi oluyor. Yani birinci dil düzeyi. Akılsa? Akılsa ikinci dil düzeyi aşktır. Bunu... Nasıl anlayacağız? Birinci dil düzeyinde 5 duy organı vardır. Evet. Yani göz, kulak, dil, burun ve deri. Evet. Bunların getirdiği bilgilerle bilgilerle biz fikir sahibi oluruz. Bir şey deriz. Bir şey evet, bir hükümler veririz. Hükümler veririz. Formüller üretiriz. Sonra da notalar bakarız, bağlarız. Sonra da bak bakarız ki beşi de çok acemiymiş meğer. Az görüyor, az biliyor, az işitiyor. Yani fark ederiz. Evet. Güzel. Ancak Mevlana der ki, de beş histen başka beş his daha vardır. Heh. Bunlar bakır gibidir. Onlar altın Altın. Gibidir. Vahime, mutasarrıfe, hazanetül hayal. Evet. Kesinlikle demek ki şimdi bu beş his Bakır değerinde evet. ve bu bakır bile içinden çıkılmaz bir bilgi sarmalıyla bizi kuşatıyor. Kuşatıyor, bütün ömrü doldurabiliyor. Bütün ömrü doldurabiliyor. Hatta ömrümüz bir ilmi tahsil etmekle kifayet bile etmiyor, yetmiyor, başa çıkıyor. Ömrü çıkmıyor. yetmiyor, evet. Pekala, öbür tarafa gelirsek ne olur? O zaman bu beş hisse mukabil, bunun karşısında beş mükemmel his daha var. Güzel. Aslında Mevlana bunları sayıyor da ben daha rahat anlaşılsın diye bunları baş gözü yerine can gözü, baş kulağı yerine can kulağı, baş burnu yerine can burnu, işte deri evet. yerine can derisi ve beşi tamamlayalım canla. Evet. Tamamlayalım. Fakat Mevlana bir bir şey daha kullanıyor tabir çok enteresandır. Diyor ki bir bedenli bedenimiz var. Bunun da beş duyusu var. Bedenli bedenimiz mevcut işte karşı karşıyayız. Bir cismimiz var. Bir de bedensiz bedenimiz var diyor. İşte o altın dediği hisler var ya onlar bedensiz bedene dahildir. Bu diyor bindiğin eşek o süvari Dizgin elinde yolculuk ahire. İşi bedene bırakırsan ahire gidersin. <gülüyor> hocam harika bir tespit. <gülüyor> Şimdi Fihi Mafi hatırlattınız bana. Fihi ma Fihi mafihi. Hazretin bir diğer eseri. Evet, evet. İçin içi demek mi o? Aslında Özün iki. özü demek mi? Fakat ben onu şöyle çevirdim. Can içindedir hocam. Ha, evet. Biraz evet. daha rahat anlaşılsın evet. diye. Evet. evet. Fihi Mafi'de Hazret der ki sen süvarisin bir ata binmişsin. Fakat tutup atla beraber ahıra giriyorsun. Oysa atın yemi farklıdır, senin yemin farklıdır. Ey suare, attan in. Ahıra girme. Ve arkasından da nefis bir tasnif getirir. Üçlü tasnif. Der ki: alemde insanlar üçe ayrılırlar. Bir, ahırı görenler. Yani, yani bedene tabi evet, ahırı görenler. Atla beraber ahıra gelenler bunlar. Evet. Buradan ahırdan kasıt dünya. Dünyadır. İki, ahiri görenler, akıbet endişesi taşıyanlar, bu hayatın ve dünyanın bir sonu vardır diyenler. Üç, ve asıl önemlisi evveli görenler. Evet. Ahiri gören, evveli gören. Evet. Ahiri gören, ahiri gören ve evet. evveli gören diye. Evet. Ahiri görenler çokluktadır. Ahiri görenler nadirdir Evveli görenler enderdir. Enderdir. Şimdi Üstad, hocam. Yani böyle tetikleyip duruyorsun. Aklıma gelen beytlerle yuttuklarımı yutuyorum da hepsini de yutamıyorum. <gülüyor> Şeyh Galip merhumu şimdi geldi hatırlama. Gıdayı ruhu ver ki rehberi miracı ulvidir. Hemişe fikri tamiri beden padergil olmaktır. Biniciye işaret ediyor. Beden eşek anladık. Binicisi süvari ruh, ruhi mukaddes. Evet. Onu besle, onun gıdasını ver. Çünkü yola o çıkacak. Eğer bunu ihmal eder de beden etrafında ömrü tüketirsen orada takılıp kalırsan ayağı çamura çakılıp çıkamayan eşek gibi sürünerek ölürsün diyor. Allah Allah. Ve kendisine sorulduğunda esrarını Mesnevi'den aldım. Çaldım Sadam İri'yi malı çaldım diyor. Hazreti, Mesnevi, Hazreti Mevlana'dan aldım diyor sözlerimi. Evet. O e, Nadir Güldeki feyiz yani rutubet evet. ve ışık Mesnevi'den. Mesnevi nereden aldı derseniz Mevlana'nın meşhur bir rubayesi var okumadan edemeyeceğim. Lütfen. Çünkü Hocam. Mevlana üzerinde Mevlana'dan bahsediyorsak önce o rubayı okumamız arkasından konuşmamız gerekiyordu ama biz lafın burasında olsun, olsun, olsun. karşılamış olalım. Hocam. Men bendeyi i Kur'anem can darem. Men haki rehi Muhammed muhtârem Ker nakl konet cüz in kes ezgüftarem bezarem ezu vezan suhan bezarem Ne demek ister? Ayzane ben kendi mazum çevrimle karşılayayım. En güzeli o olur. Yaşadıkça Kur'an'ın kölesiyim. Budur hak. Seçkin Muhammed'in yoluna olurum toprak. Bir kimse bu sözümden başka bir söz söylerse ondan da o sözden de incinirim muhakkak. Allah Allah. Eyvallah Allah hocam. Meşhur Ruba'i H hocam. Orijinalde ben rica edecektim lütfettiniz. Kur'an-ı Kerim ve tabi'yim. Kölesiyim. ben deyi Kur'an evet. ediyor. resul Efendimizin takipçisiyim, Onun peşindeyim. Başka türlü anlatırsanız iki elim yakanızda Dünya ahiret sizden de o sözden de şikayetçiyim. Görüşürüz diyor. Aslında yani. burada bizar kelimesini o kadar incelikli kullanıyor ki bizar de, evet. İncinirim falan diyor ama siz onun incinmesinden kırılırım gücenirim davacıyım demesini de içerdiğini tabii, tabii, akılda tabii. tutmalısınız. Evet. Dolayısıyla böyle zatlara şudur budur diye musallat olmak iyi şey değildir. Zaten Mevla Hazretleri de diyor ki Allah bir kuldan edebi kaldırmak isterse onu veli dostlarına musallat eder. Allah Allah Allah Allah. Yani burada aynı zamanda şöyle bir şey var. Biz paratoner gibiyiz demek istiyor. Cenab-ı Allah şir, şeri ve kötülüğü yoğun kimseleri bize musallat eder ki. Diğerleri kurtulsun. Ahali kurtulsun. Bunların fitnelerinden. Tabi çeker kimseyi. Şimdi bunlara musallat olmadan halka musallat olanlar. Halkı perişan eder. Üstad eder, perişan eder tabi. Dolayısıyla diyor ki biz onları zaten hallederiz, gereğini yaparız. 2187 rubayı tercümesi yaptım. Hazretin bir rubayısı çok dikkatimi çekti bu bağıpta. Kendisine şudur veya budur diyenlere karşı bir uyarısı var. Nasıl bir uyarı hocam? Okuyalım. Ben senin maskaran değilim ey fitnekar. Olmaz bir iş yapayım da gör neymiş zarar. Vallahi öyle bir yıkıp viran ederim ki onarmakta aciz kalır benim diyen mimar. Onarmakta aciz kalır. Benim diyen mimar. Benim diyen mimar. Biraz yani şiddet de var. Evet, Celal var. Celal var, ya, değil ya. Mi? Celal var çünkü... 2186 hurbayda susmuş. Evet, Bir tanesinde yani. de yeter diyor artık ha. yani. Ben seni maskaran değilim. Ey yani... fitnekar, aynı zamanda muhatabın da fitne koparmak üzere yola çıktığında söylemiş oluyor. Tabi. Sen... Diyor ki: "Allah'ın veli kullarına musallat ettiği tiplerin adı veya şeyi sıfatı fitnedir." Fitnekar. Evet. Evet. Bunlar fitne koparmak için yola çıkarlar. Amaçları Allah dostlarını Halkın gönlünden indirmek veya onları önemsizleştirmek yerine kim geçecek? Güya kendisi geçecek. Efendim böyle bir durum olmuş. Yani müsaadenizle bir gireceğim araya evet, bir şey efendim. var. Hazreti Mevlana takipçisi olduğunu söyleyen ve fakat yani oraya mensup o lokale kayıtlı da samimi değil. İsim zikretmek istemiyorum. İkinci Mahmud zamanında ve sarayda etkili bir zat. Bir Allah dostunun ismi çok duyulmaya başlanınca ona da Mevlana diyorlar. Halid-i Bağdat'ı. Bağdat, Şam, oralardan İstanbul'a latif rüzgarlar gelmeye başlıyor ve onun büyüklüğü Kemal'i artık şöhret buluyor. Saraydaki bu fitneker, o tanınırsa biz hapı yuttuk diye düşünüyor. Su görünür, teyennem bozulur. Bizim karizma sarsılır diye fitneye başlıyor. Onu kötülemeye ve çok ileri gidiyor. Hatta zındık diyor. Artık iyi de iyice şirazeden çıkmış. Dünya menfaati için. Bir diğer Mevlevi ise samimi, Hazreti Mevlana'ya bağlılığında şüphe yok ama ayrıca samimi, keçe cezada izzet mulla merhum. Bu vaziyete el koyuyor. Aynen sizin yaptığınız gibi nazmen şiirle şu kıtaya bakın azizim ya. Bir takım iman füruşan, bir alay dellal din. Satmada suku riyada, kaleyi i amali din. Onların destinde kalmış, muzdaripken halidin, Bir mükemmel zat şimdi eyledi ikmal Şeyh Halid'dir gülü ruhsarı millet Halidin, asitanı din. Huldi cennet fed hülûhâ Dikkat edin diyor. Bir fitnekar çıktı. fitnekarlar çıktı. Maalesef bir Allah dostunu karalamaya kalkışıyorlar. Onların elinde Müslümanlar ızdırap çekiyor. Ben de Mevleviyim ama hakikat şu. O gerçek bir Allah dostudur. Sakın ha kıymetini bilmemezlik etmeyin. Fethuluha <gülüyor> halidin. Malum haliniz Kur'an-ı Kerim'den iktibas edilerek oraya dercedilmiştir. Müjdelenmiş sırat-ı müstakim üzere olanlardır onlar diyerek. Etrafındakileri de ikaz ediyor. Şimdi bu nokta önemli. Ben baştaki soruya şimdi sanırım yeri geldi. Mabedi bezirganlardan temizlemenin yolu mesnevi okumak diyorsunuz ki Allah ömrünüze bereket versin hocam. Yani bu çok mühim bir nokta. Bezirgan eksik değil çünkü her zaman olur. Ve Kafile kafile de geliyorlar. Geliyorlar. Gelmeye de devam edecekler. Burada bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim mesneviye bu mesneviyle aslında bütün e, tasavvufi edebiyatımızı kastediyorum. Çünkü e, amiral gemisi bu olduğu için evet. yeniden uyanmamız gerekiyor. Evet. Uyanmak deyince Mevlana'nın burada mükemmel bir metaforunu gençler özellikle e, kulaklarına küp olsun diye söylemek zorundayım. Der ki bizler hepimiz Hazreti Meryem gibiyiz. Hazreti Meryem gibiyiz. Meryem gibiyiz. Neden? Çünkü der, can İsa'sına hamileyiz. Hepimiz bir can İsa'sı taşıyoruz. Allah. şimdi metabolist Şimdi enteresan, Batılılar buna potansiyel diyor. Potansiyel deyince ben bu kadar derin bir anlamına Olmuyor. temas edemiyorum. Olmuyor, evet. Şimdi evet. potansiyelin karşısına, Hazretin kullandığı ifadeye bakar mısınız tabire? Can İsa'sı. Can İsa'sı. İçinde bütünüyle bir medeniyet var. Evet. Ve bize düşen bu can İsa'sını ortaya koymak. Niye bize Meryemlersiniz dedi. Çünkü İsa'yı o doğurdu. Evet. Hazreti İsa'nın annesi Meryem'dir. Hazreti İsa'yı doğururken Kur'an-ı hitap kendisine geldiğinde Ya Meryem Şu ağaca git denildiğinde Bu hitap geldiğinde vahiy Hazreti Meryem ağaca doğru yürüdü Mevsim kıştı Ağaç da kuruydu Kuruydu haliyle Evet, evet. Ama Hazreti Meryem Vardı ağacı silkeledi Eteği hurma doldu Kucağına İsa doğdu Allah Şimdi burada ne vardır Hz. Meryem baş gözüyle bakmış olsaydı bizim gibi kuru bir ağaç, kuru bir ağaç görecekti evet. ve diyecekti ki gitmeye Me ne gerek var? Mevsimden ağa müsait. Ne olacak iş değil. O ne yaptı? Kendisine perde ve yol engeli olan imkansızı ortadan kaldırdı. Meğer imkansız sözcü bizim için bir perdeymiş. Zaten Mevlana'da perde ve perdeler kavramına özellikle dikkat çekmek isterim. Bunu o kadar yoğun ve sık kullanır ki zannederiz ki bolca hanesi var da He. deste deste perde smarlıyor <gülüyor> Değil efendim. O perdeyle bir engeli, bizi haktan uzaklaştıran bir mesafeyi kastediyor. Evet. Ve Mesnevi'de perdehâyeş Perdehâ-yı mâ diye bir dizesi vardır. Onun perdeleri o kim? Ney? Ney kimi sembolize ediyor? İnsanı kamili. İnsanı kamili. Dolayısıyla neyin perdeleri ki musikî olduğu için perde musikî ile de alakalıdır. Onun perdeleri bizim perdemizi yırtar. Perdemizi yırtar diyor. Önümüzdeki engelleri kaldırır. Tabii. Perdeler yırtılacak ki evet. biz yol alalım. Eğer bir perdeye geldik ve son raddeye geldiğimizi düşünür isek o zaman bayezid durumuna düşeriz. Bayezid-i Bistami şanım ne yücedir demişti. Ve e, Hazreti Peygamber ise malumuz ben günde 70 perde geçiyorum ve istiğfar tövbe ediyorum demişti. İşte burada Resul'ün izinden gideceksek O'nun herde yırttığı geçitlerden Geçeceğiz. gitmemiz. Yani onu takip etmemiz gerekiyor. Bu takibin adı da literatürde mutabaattır. Yani Hazreti Peygamber'e tabi olma meselesidir. Zaten bir veli Hazreti Peygamber'e tabi olmakta sorun yaşıyorsa o veli, değil, değil. veli değildir. Veli değildir. Veli değildir deyince şimdi e, fikirler birbirinden hücum edip geliyor. Bir başka şeyi söyleyeceğim. Hazreti Mevlana der ki, şeyhin sahtesi nasıl anlaşılır? Ve şöyle söyler. Şeyh, müritlerini Allah'a değil de kendisine bağlıyorsa sahtekardır. <gülüyor> Eyvallah. Yani çok, çok muazzam bir tespit hocam. Yani hocam şimdi bugün biz bir yani, sürü ampul yaktınız. Evet. Yani ortalık şakır şakır oldu. Ama birine ben de temas edeyim. Yine Şeyh Galip. Demek ki mesnevi şerh ediyormuş. Kendisi öyle söylüyor zaten. Evet. Eydil eydil neye bu rütbede pürgamsın sen. Gerçi viraneysen gence mutalsamsın sen. Secde fermayı melek zatı mükerremsin sen. Bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen. Buraya kadar hadi günümüz Türkçesi, lügattan filan bir şekilde manalar çıkıyor. Çok kıymetlisin işte hüzünlenmene gerek yok falan filan dedikten sonra. Ruhsun. Nefhayı Cibril ile tevemsin sen. Sırrı haksın. Meseli usiyyi Meryem'sin sen. Hoşça bak zatına kim? de alemsin sen. Merdüm-i dide -i olan Adem'sin sen. İyi ki bugün bunu sizden duydum. Sen can İsa'sına hamile Meryem gibisin diyor. Allah Allah. Ruhsun nefayı Cibril ile sen. Ve sen Hazreti Cebrail'in nefhasıyla ikizsin. Allah Allah. Ne yüksek ifade. E yani bu bir insan aklını kaybetmiş olmalı bunları kullanabilmek için sağlam bir mehazı olmasa. E var mehazı Kesinlikle. var. Mehaz Meslevi i Şerif. Onun mehazı da dediğiniz gibi ben diyor ben de Kur'an'ım ben de Kur'an'ım. net ve tabi evet. en şeyde temelde evet. Kur'an. Can İsa'sını doğurmaktır işin. Mesele bu değil mi efendim? Yani Aynen şimdi biz dost de... olacaksın. yani Allah dostu olacaksın. Can İsa'sı dediği de o herhalde değil mi efendim? Yani kavuşacaksın. Perdeleri yırtıp açıp ana vatanını hatırlayıp Bezme eleste doğan aşkı hatırlayıp, aslında rücu edeceksin. Burada işte insanın ne kadar e, mühim bir varlık olduğu da ortaya çıkar. Yani burada. Şimdi hümanizm falanları da kalır hocam. Humanizm... Ona yani insana kıymet verdiğini falan söylüyor ama bakıyorum insan nedir diye sorduğumda bir çuval kemikli et diyor. Ya bunun nesi, kıymeti ne olabilir ki? Sen solucan yeminden bahsediyorsun. Valla şimdi bizde şöyle bir şey var ustadem. E, muazzam bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Evet. Fukaralık'tan da tabanlarımızı yalıyoruz. Tabii tabii. Şimdi ben buna <gülüyor> Semerkant'lı açmazı diyorum. Semerkant? Semerkant'lı açmazı. He. Açıklayayım ne demek Nedir istedim? hakikaten? Evet kritik. Şimdi bir ara Simyacı diye bir roman meşhur olmuştu. Evet. evet. evet. Neydi? Evet. Yani şey, Paul Çelho. Evet. evet. Arjantinli. Evet. Güzel. Okuduk da yani. O zaten ne demişti? Mesnevi'den aldım demişti. O kadarını itiraf ettim efendim. Yani, i̇yi, i̇yi bari, iyi bari Mesnevi'den yani. Mesnevi'den almış, kendince tamam. kurgulamış, tamam. başarılı da bir roman. Ben de çok tamam. e, keyifli tamam. okudum. Fakat bunun aslı nerede? Mesnevi'de var. Ve Semerkantlı da oradan geliyor şimdi. Mesnevi'de bu hikaye şöyle anlatılıyor. Semerkantlı birisi bir rüya görür. Rüyasında Bağdatlı bir adamın evinin avlusunda hazine gizlidir. evet. Uyanır ve rüyaya tamah eder. Hiç yorumlama gereği duymadan soluğu bağdatlar. Gerçekten rüyasında gördüğü gibi mahalleyi, evi bulur ve evin etrafında keşfe koyulur. Evin etrafında birkaç tur atınca ev sahibi işkillenir. Yolunu keser, der ki ey yabancı ne geziyorsun? Bu Mahremistan'da. Bizimki efendim der, ben bir rüya gördüm. Bu rüyam senin evine tekabül ediyor. Senin evinin bahçesinde bir hazine gömülü. Gel beraber kazalım ve bu hazineyi paylaşalım. Bunun üzerine Bağdatlı köpürüyor. Behi adam diyor sen ne kadar ebleh biriymişim. Ben de Semerkant'ta falanca evinde böyle bir rüya gördüm. Gittim mi diyor? Ev kendi eviymiş. <gülüyor> şimdi ee, hocam araya gireceğim. Kısa bir aramız var. Kısa bir aradan ya sonra burada tekrar şimdi devam. Ya. Devam. Hadi bakalım diye. tamam peki peki. <gülüyor> evet efendim e, Mevlana ve Mesnevi üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Tam hocam e, Semerkantlı aşmazından bahsediyordu. Orada kalmıştık. Oradan devam edelim. Semerkantlı istersen. birisi rüya gördü. Bağdat'ta birisinin evinin bahçesinde hazine var diye gitti. Rüyayı ciddiye aldı. Evin etrafında dolaşmaya başlarken Bağdatlı işkillendi. Ne arıyorsun bu? Nerededin hocam? Bu haremgahta mı dediniz? Bir şey dediniz. Bu haremistan. Haremistan'da, Haremistan'da ne arıyorsun efendim falan. O da dedi ki, he, O da dedi ki senin evinin bahçesinde bir hazine olduğunu rüyamda gördüm. Geldim. Bulalım paylaşalım. Ev sahibi dedi ki, ve hey ahmak, ben Semerkant'ta böyle bir evet. Falancanın evinin bahçesinde altın olduğunu gördüm. Kalkıp buraya mi? gittin mi? Yani. <gülüyor> Adamın kendi evi. Mer, ev kendi eviymiş. Ya. Semerkantlı binbir zahmet ile rücu eder. Döndü evine. Kendi evine döner, kazmayı alır, avlusunu kazar, hazineye kavuşur. O durumdayız şu anda. Zamane bizde cevher sezdiği için dil şeyler. Zamane bizde cevher sezdiği için dil şeyler. eyler. Hakikaten. <gülüyor> yani bizde hazine olduğunu anladı o yüzden kazıyor bizi uyuyor. Baki merhum, değil mi? Aynen öyle. Dolayısıyla hazineyi buldu. Şimdi bizlerin, semerkantlı olan bizlerin durum aynen böyle. Hazine kazacağız da şu Bağdat'tan bir gelsek. Ya uzağa gittik. Evet. Peki bugünün Bağdat'ı neresi? Evet. Kimimiz Washington'dayız, kimimiz Paris'teyiz, kimimiz Londra'dayız. Avrupa falan. deriz. Diye, evet. Mevlana Hazretleri Kabe'ye gidenlere diyor ki Ey Kabe'ye giden gönüller neredesiniz, neredesiniz? Sevgili buradadır. Geliniz, geliniz der. Bu, burası neresi? Gönül. Gönül neresi? Hakkın nazargahı, Hakkın evi, Hakkın bizdeki tecelligahı. Tecelligahı. Evet. Sensin yani. Bizatihi yani, sensin yani. Tamam der yani Hz. İbrahim'in yaptığı ev de mübarektir ama evet. Hakkın yaptığı evde mübarek de olamazsın. <gülüyor> Sevgili buradadır. Evet. Ama biz orada sevgilinin mecazını kavrayacağız. Buraya geleceğiz. Hakikatini kavrayacağız. Bulacağız. Önce dışta sefer eğileceğiz. Bilirim hocam o hikayeyi aldı simyacı olarak Paul Kol, Kolho. Paulo evet. Paolo telaffuzu evet. demiyorum adamın Hı adını. Yaptı başka bir isimle. Simyacı diye bir, simyacı diye. bir roman yaptı ve dünyanın altı en üstüne getirdiği en çok getirdi satan satışı. romanlarından biri oldu. Mesnevi Şerif'te yarım sayfadır. Evet. evet. Hazine buradadır. <gülüyor> Şimdi zaten şöyledir. Biz hikmet ürettiğimiz için hikmet gevezeli sevmez. Sözdeki yaldızları cüruflar atar. Evet. Onun maksadı amacı halis altın elde etmektir. Evet. Ha, simya da zaten halis altın elde etmek için yola tak çıkmış. Kendi, al, simyacı o demektir zaten. Onlar toprağın altın elde etmek için uğraştılar. Topraktan altın yapamadılar ama dergahlarda insan toprağından çok altın hasıl edildi ve biz ilmi simyayı gerçekten gerçekleştirmiş bir medeniyete Mescursuz. mensubuz. Şimdi medeniyet Medine kelimesinden gelir. Medine kelimesini Fettah Nişaburi Muammâ risalesinde çok enteresan bir şekilde açıklıyor. Onu da Farisi bizim mi hocam? Şifay Mehmet de de şerh etmiş. Şifayisi değil mi bu? Evet. Fettahı Nişaburi'nin Nişaburi eserin adı neydi? Muamma. Risale. Muamma isimli risalesi. Evet. evet. Şemişe diye bir Muamma Risalesi. Burada Medine kelimesi eski yazılışla mim, dal, ye, nun ve hayresbiye. Güzel eğer. Şimdi diyor ki Medine'den diyor şeyde Medine'de diyor mahı alırsanız dinden ay doğar diyor. Hmm. Şimdi meh alırsanız diyor dolayısıyla ortada din çıkar. He, Şimdi, başta mim sonda he var. Bunalım meh olur. Meh olur. Ay. Geriye kalan dal yeğenul o da din demektir. O da din demektir. Ha. Dolayısıyla diyor ki e, Medine yani dinden bir Dolunay doğmuş olur. Ha. ciheti bu. Anladın dinden mı? Dolunay doğar da Dolunay'ın bir sembol değeri var. Evet. O zaman bir Dolunay rubayisi okuyup arkasından burayı bağlayalım. Buyurun hocam. Bu gece yıldız gibi ol, sabahlat uykuyu. Cana can katan bir ay parıldar gece boyu. Uyuma. Abu hayat karanlıklar içinde bir gece muhakkak bulur içersin o suyu. Evet. dolunay efendimizin bir hadisine göre Cenab-ı Allah sembolize eder. Ashab kendisine dolunaylı bir gecede Cenab-ı Allah görüp görmeyeceğimizi sormuşlar. O da demiş ki Ahirette şu Dolunay'ı nasıl ayan beyan görüyorsanız Cenab-ı da öylece göreceksiniz demiş. Rüyeti tarif buyurmuş. Aynen. Dolayısıyla bizim edebiyatımızda ve tasavvufta Dolunay hadise Affen ha. Cenab-ı işaret eder. O yüzden de din ayı anlaşılmış oluyor. Evet. Medeniyet yani, buradan doğdu. Medine'den doğdu evet. ve Medine'de böyle anlatıldı Evet. Sen şimdi bunun yerine kent dersen ne olur? El elde ne kalır? Kente de razıyım da şu parklar beni çok rahatsız ediyor. <gülüyor> yani evet, evet. Çünkü gerçekten Hızlı, e, bu Semerkant'la açmazı halimiz devam ediyor. Dilde de böyle. Biz üç lisanın imkanlarıyla konuşan bir millet idik. Çünkü bir medeniyet dili konuşuyorduk. Şimdi tuttuk bir bedeviyet dili konuşuyoruz. Park. Zaten bu şey zihinlerin dumurur adını çok açık bir göstergesi. fark evet. bir yere durmuşu demektir. Evet. Park ettim, durdun. Evet. Pa var, bahçe var, gülzar var, sunbelistan var, gülistan var. Yüzlerce bahçe var. Sen geliyorsun, parka takılıyorsun. Evet, evet. İstifa'nın kendi kaybımızı da anlatıyor. Şimdi bakınız. Kelime. Önemlidir. Önemlidir ama kelimenin içindeki ondan önemlidir. Kalıp önemlidir, beden önemlidir ama içindeki can ondan daha azizdir. İşte biz Meryem'dik, içimizdeki can da İsa idi. Dolayısıyla İsa'nın üstünü niye örtüyoruz? Kelimeden nereye gidilir? Kelime gidilir. Yani Cenab-ı Rabbin alemini bulmuş oluyoruz. İlimden nereye gidilir? Alime. Alime gidilir. Evet. Dolayısıyla kelimeler bizim için çok önemlidir. Kelime de ayrıca damga demektir. Anlamın alnına şahsi damganı basıyorsun. O senin kelimen oluyor. Ve zaten Allah'ın kelimeleri diye bir kavramı, <gülüyor> ibare vardır. Evet. Mesela Hz. İsa Hakkın kelimesidir. Hazreti İsa Hakkın kelimesidir. Evet. Dolayısıyla e, kelimenin aldığı boyutu da görmüş oluyoruz. Efendim? Mevlana Mesnevi'de kelime kaptır, mana ondaki aaptır. Hakkın mana bahri, ümmül kitaptır der. Allah Allah. Şimdi demek ki kelime şu bardak Muradımız nedir? İçindeki, İçindeki çay. Evet. Evet. Bunu içmek istiyoruz. Kelimeye de fazla takılmayalım. Güzel. Ancak kelimenin şeyi dönemlidir. İçine aldığı sıvı dönemlidir. Bu abayat mı alıyor içine yoksa zehir mi alıyor? Dolayısıyla bu kelimeler abayat akıtırken o kelimeler zehir akıtıyor. Zehir götüyor. Oluklar çift birinden, nura kar birinden kir. Kesinlikle. <gülüyor> Dolayısıyla iki tane arı var. Birisi bal üretiyor, öbürü zehir üretiyor. Evet. Şimdi bakınız, eski şairlerin anlatmaktan çok hoşlandıkları bir inci misali var. İnci nereden elde edilir? Sedeften. İstiridye. Evet. Sedeften. Güzel. Şairin biri tarihte vererek şöyle söylüyor. Diyor ki 16 Nisan'da istiridye hayvancığı denizin üzerine çıkar ve kabuğunu açar. Bir nisan yağmuru yağar, ondan bir damla alır. o açık olan kaptan içeri düşer ve tekrar Dimeyin kapı alır. kapanır. Evet. İşte inci dediğimiz o değerli nesne bu nisan yağmurunun incideki serüvenidir. Sadefin içindeki serüvenidir. Evet. Eğer inci kanaat etmeyip iki üç damla alırsa o incinin hiçbir değeri yoktur. Al at. Hmm. Kanaat eder de tek yağmur damlasıyla inci yaparsa Dürri yekta. Dürri ekta, dürrişah var. dürri var olur. Evet. Ve şahlara yaraşır bir inci elde etmiş olur. E şimdi yümnina güher olmuş fuzuli sözleri ebri nisandan dönentek lü'lü'i şahva su Allah su kasidesinde beyt tamı tamına dediğiniz zaman Geldi oturdu. Geldi oturdu. Ve Mevlana ilk 18 beytin arkasından muazzam bir yol haritası çizer. Hocam evvela bu ilk 18 beyt evet. vurgusu, ben yol haritasını size hatırlatacağım. Unutmaya müsaade etmeyiz Allah'ın izniyle de. Bu 18 beyti, az çok bir şeyler işittiniz sağdan soldan, duyduklarımız vardır ama şöyle, efradını camiye ayarını mani, neden o ilk 18 beyt? Özelliği nedir? Diğerlerinden farkı nedir? Anlatayım hikayesini. Lütfen, o çok önemli. Malumunuz, Mesnevi'nin katibi Hüsamettin Çelebi'dir. Hüsamettin Çelebi. Hüsamettin Çelebi aslında bir ahi şehidir. Hmm. Fakat o dönemde... Yani bir meslek teşkilatının... Evet, yani o da bir başka tarikatın piri aslında. Evet. Fakat o dönemde ahilikte bir bozulma ve çözülme gözlemleniyor. Bunun siyasi sebepleri de var. Kendisi Hazreti Mevlana'ya intisap ediyor. Ahiler de esnaf ve sanatkarları temsil ettiği için... Oldukça yüklü bir meblağ ile de gelmiş oluyor evet. Mevlana dergahına. Mevlana ne var ne yok onun getirdiği şeyleri dağıtmaya başlıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki oğlu Sultan Veled babacığım diyor bir şey kalmadı peygamber evine döndük. Ha diyor. Şimdi Murat Hasıl oldu. <gülüyor> Peygamberin evine döndük. Ha, demek ki oldu diyor. Güzel. Oldu. <gülüyor> ha, burada da şu vardır. Şey mal biriktirmez. Evet. Şeyh esnaflık yapmaz. Teşkilat kurmaz. Ve bir milletin alın terini sırtlayıp götürmez. Ne yapar? Dağıtır. Emaneti eline verir. Yani onun için sadece bir transfer noktasıdır. Ha. Dolayısıyla şimdi esnaf şeyhleri görünce neyi kaybettiğimizde acayi hatırlamış olduk aslında. Görüyoruz da. Evet. Ha, sahtekar şeyh vardı ya biraz önce. Evet. Orada Mevlana'nın bir teminatı var. Diyor ki Allah diyor bunları rezil eder etmesine de diyor müritlerin ömrüne yazık olur diyor. ha. <gülüyor> Yani böyleler için dünyada rezalet, Kaçınmadım. ahirette azap vardır. Evet. Bakara'da teminatı evet. var bunun. Fakat bütün mevcudetinin varlığını ona bağlamış şu uydu, uyur gezer, mankurt tipler var ya onların da ömrüne yazık olur ömürleri heder olmuştur demek istiyor. Ömürleri heder olmuştur Allah'ım. Allah. Sahtekar şeyh böyle yapar demek istiyor. Evet. Katı-ı ilahi Allah yolunun Yol kesicisi eşkıyası. kıyası. <gülüyor> e, rezil olacaklarını da söylüyor. Rezil olacakları da açıkça. Şimdi geliyoruz Mevlana dergahına. Evet. Hüsamettin, Hüsamettin Çelebi, Çelebi malını getirdi tamamı dağıttı. Getirdi dağıtıldı. dağıttı ve Hazretin yanında o kadar itibarı var ki. Mesela Mevlana'yı bir meclise çağırıp da Hüsamettin Çelebi'yi çağırmadıklarında Hazreti Mevlana'dan tek kelam alamıyorlar. He. Hazret hamuş halinde. Susuyor. Susuyor. Susuyor ve anlıyorlar ki Hüsamettin Çelebi yok. Ayvasız kör olur mu? <gülüyor> Dolayısıyla anlıyorlar ki Hüsamettin Çelebi olmadan Mevlana meclisin mumu olmuyor. Yani yanmıyor, yakmıyor. Evet. Ne zaman Mevlana'yı çağırırlarsa Hüsamettin Çelebi'yi de muhakkak çağırıyorlar. İster şah meclisi olsun, ister geda meclisi hiç fark etmiyor. Muazzam bir sevgisi var gerçekten Hüsamettin Çelebi'ye. Ve bu Hüsamettin Çelebi bir gün el pençe başında diyor, diyor ki efendim diyor. Müritleriniz Senayi'den, Attar'dan okuyorlar. Ferideddin Attar Hazretleri'nden, Senayi, Hakim Senayi'den. Hakim Senay evet. okuyorlar. Onun hadikasından, işte Attar'ın Mantıkut Tayrı'ndan, Mantık Esrarname'sinden. Mantık-ı öbürü ne deniz efendim? Esrarname. Evet, esrar Diyor ki, ne olur siz de bunlar gibi eser yazsanız da müritleriniz bizatihi buradan okusalar. Evet. Ve Hazreti Mevlana elini destarının sarığının kenarına atıyor ve oradan rulo halinde bir kağıt çıkarıyor. Muradın bu mu diye Hüsamettin Çelebi uzatıyor. Burada bizzat kendi eliyle yazdığı ilk 18 beyt var. "Beş hikayet mekünet" diye başlıyor. "Ez ha hikayet mekünet" 18 beyt bu. Öyle mi? İsterseniz birkaç beytini Farsçasından okuyalım mı? Sina ha hemşer. Şerha cihaz. şerha ez ferak tabe güya derdi işte. Ben bildiğim kadar okudum hocam. Hatalarınızı düzeltin. Evet. O zaman ben 3'e kadar geldiniz. 4'ten devam edeyim. Lütfen. Herkesi kû durmant ez aslı hîş baz cûyet rüzgâr vaslı hîş men beher cemiyyeti nâlan şodem cüftü bethalânu hoşhalan şodem herkesi ez zannı hot şot yârimen vez men necüst esrârı men sırrı men Ez dur niist, nîst Lik Çeşmi guşra Anmûr niist, Tenzi canu can ziten Mestûr nîst Lik kesra didi can destur niist. Ateşest in banginay unist bat Her ki in ateş nedâret niist bâd Kaç oldu? Ona geliyorum. Ona geldi. 8 kaldı. İzah sonra mı yapacaksınız? Yapacak mısınız izah? O zaman. Baştan. 18'e geliyorum. Birer cümle. Der neyabet hali puhte hiç ham pes suhan kütah bayet ve selam. Bunun Türkçesini okuyalım mı? Lütfen. Dinle neyden? Neler anlatır neler. Yakınıp ayrılıklardan şöyle der. Beni kamışlıktan kestikleri an Kadın erkek inledi feryadımdan. Geçmek için aşk derdinin şerhine isterim hicanla yanmış bir sine. Asıl yurdundan uzak düşen biri kavuşma zamanını bekler geri. Her mecliste inleyip durdum zar zar oldum iyiye de kötüye de yar. Zannınca dostuyum herkesin ama kimse bakmaz içteki sırlarıma. Sırrım feryadımın içinde durur, yoktur lakin göz ve kulakta o Perdesizdir can tene, tende cana, canı görme izni yok, hiçbir cana. Ateştir şu neysesi hava değil. ...her kimde bu ateş yoksa... Yok ...ölmüş bil. Evet. Aşk ateşidir içindeki neyin? Aşk coşkusudur özündeki meyin. Neydir yardan aylana gerçek yar? Ki... ...herdeleri... perdemizi yırtar. Kim görmüş ney gibi zehir ve derman? Kim görmüş ney gibi bir dost ve hayran? Verir kan dolu bir yoldan haber ney, Mecnun'dan aşk öyküleri söyler ney. Nasıl ki kulaksa talibi dilin, akla sırdaş da deliliktir bilin. Çok kritik hocam. Sözü kulak anlıyor, ağızdan çıkan kulakta buluyor değerini. Onun gibi de aklın karşılığı delilik. Deli evet. olursan kavrayabilirsin. Ama... O Ak. delilik, Nasıl başka ki? başka? Evet, evet. Ak Ve birisi de lükteyle bunu izah etmiş efendim. Akıl seni terk ettiyse delisin, sen aklı gönderdiysen veli. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aşk derdimizle durgun aktı günler, Ateşlere dost olup yaktı günler. Geçsin günler, yok endişeye mahal, Ey saflıkta benzersiz dost, Gitme, kal. Suya kanaar balıktan gayri ne var nasip sizin günü uzar da uzar anlar mı hiç pişmişin halinden ham sözü kısa kesmelidir. resulullah vesselam. <gülüyor> vesselam kısa kesmelidir de ne kadar kısa <gülüyor> hazret arkasından 26 beyit daha söyler 26.000 beyit daha söyler ha şimdi de demiştiniz ki 18 beyitten sonra yol haritası işte bu 18 beyti Bizzatiye kendisi kalem almış, getirmiş. Verdi Hüsamettin Çelebi'ye bu muydu derdin diye. Ben de temsilen okudum. Evet. Ve demiş ki: Yazarsan söylerim. He. Bundan Hüsamettin sonrasını Hüsamettin o yazıyor. Görevi veriyor. Göre. Şimdi Mevlana'nın Mevlana elvanlı bir ruhu var her dostuna göre şekillenen bir ruh yapısı var. Çok enteresan. Evet. Yani dostunun haliyle hallenen ruhuyla ruhlanan bir yapısı var Mevlana Hazretleri'nin. Hüsamettin Çelebi iştiyak halinde ya Hazretin nece inciler döktüğünü biliyor. Onun gerçekten bu teşebbüsü olmasaydı bugün biz Mesnevi gibi bir nadir inciden evet. evet. İşte Arkasından Mevlana söyledi. Hüsamettin Çelebi yazdı. Birinci cilt bitti. Fakat birinci cildin sonlarına doğru Hüsamettin Çelebi'nin eşi rahatsızlanmaya başladı. Ve Hüsamettin Çelebi'nin şevki, dikkati, arzusu dağılır gibi oldu yazarken. Mevlana'da su çamurlu akmaya başladı dedi. Allah Allah. Ve birinci cildi bitirdi. Evet. Bitirdi. ...maksat dedi, acele elde edilmez dedi... ...bir ara verileceği anlaşıldı. Gerçekten de Hüsamettin Çelebi'nin eşi... ...Rahmeti Rahman'a kavuştu. Onun da... ...gönlünde dağılma alametleri oluştu. Çok severmiş demek ki merhum. Melana ...kendini toparla da gel dedi... Ve bu toparlama iki yıl sürdü. İki yıl boyunca Hüsamettin Çelebi hanımının vefatından sonra toparlanıyor. Ve Mesnevi'ye de tekrar ara bakayım. veriliyor. Ha. Ve 3 Mayıs 1264 yılı ruhlar cilası olan Mesnevi'nin dönüşü 3 Mayıs günüydü bilin der Mevlana. Hmm. 3 Mayıs 1264'te Mesnevi tekrar bizimle buluşuyor arkasından ikinci cilt 3, 4, 5, 6. Tamamı altı bin küsur beyit mi efendim? Yirmi altı bin beyt. Y altı, yirmi altı bin diye şerif. Evet. Birinci cildinin nazmen tercümesi elimizde. Evet. Allah size ömür vere kaç ciltte bitecek? Altı ciltte bitecek. Toplam altı ciltte bitecek. Tamamı elden geçmiş olacak. İnşallah yani benim aslında buradaki gayem Mevlana'yla sohbet etmek, onun huzurunda bulunmak, bir şeyler öğrenmek. Fakat, eskiler öyle der efendim. Mükatebe nısfı mükalemedir derler. Kendisiyle sohbetin yarısıdır yazdıklarıyla meşgul olmak derler. Yani bu kesinlikle yani. çünkü hani kelime kaptır mana ondaki ağaptır demişti ya Hazret. Evet. Aynen de öyle. Biz de o ağaptan az az içe içe içe kaseyi dolduracağız inşallah. Allah yani var arttırsın. Çünkü Melana şöyle bir şey daha söylüyor. Melana bana göre en dikkat eder dil bilimcilerimizden birisidir aynı zamanda. Evet. Mesnevideki fizik ve optik bahislerini de gençlere havale ediyorum. Evet. Ben edebiyatçı olduğum için. Fizik ve optik bahislerini. Kesinlikle yani fizik, optik, kimya muazzam bahisler var. Yani bu gençler de bir vazife aldılar. Bilmem farkında mısınız? Evet. Kesinlikle çünkü eğer bu irfani eserlerin peşinden giderlerse tamamıyla bizdeki müfredat değişecek. Matematiğin matematiğini, fiziğin fiziğini, kimyanın kimyasını, MC karının MC karesini bulacaklar. Evet. Hatta öyle bir şey olacak ki, biz buradan yürürsek, imha medeniyeti değil, ihya medeniyeti, i̇hya oluşturacağız. medeniyeti oluşturacağız. Çünkü biz Allah'ın emaneti olan insanı yaşatmak üzere bilinçle dolanmış bir medeniyete mensup milletiz. Ve ümmetiz. Now how değil, now why? Kesinlikle. Diğerler ne yapıyorlar? İnsanı ortadan kaldır evet, evet. mantığıyla. Yani imha mantığıyla çalışıyorlar. Çünkü... Koyuyor teraziye yaşatmak mı daha maliyetli öldürmek mi? Birinde potansiyel var. öbüründe can ihsası var. Ha. Ha, bizde onlardan farklı bir şey daha var. O da şu. Bizler mağara gibiyiz. Canımız da sabi kef gibi. Ama çok uyutuyoruz bunu. Biraz kaldırsak iyi olacak. <gülüyor> Arada bir Öbürüne bereket hocam. Ya. Allah razı olsun. <gülüyor> evet. Diyor ki ashab Kef her dem yanında yörendeler Fakat senin onu görecek göz ve kulak nerede? Evet Ashab-ı Kef de yanımızda yöremizdeymiş aynı zamanda evet. O zaman ashab Kef'i uyandıracağız Can-ı İsa'sını hasıl edeceğiz Ve ihya medeniyetini kuracağız Bu nasıl olur? Bir örnek vereyim isterseniz Buyurun. Mesnevi'de çok nefis bir hikaye var Asgari şartı Farisi'yi çok güzel öğrenmek de Değil mi? Yani onu söyleyelim herhalde şimdiden bir. Yani gençler dinliyorlar şimdi. Evet. Bize, bize ne iş düştü? Buraya, biz buraya dinlemeye geldik zannediyorduk ama yani işimiz çok filan. Farisi öğrenmek asgarisi şey herhalde bir defa. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim medeniyetimizin üç dili vardır. Evet. Evvel Arapça, ortası Farsça, sonu Türkçe. Ve ecdat demiş ki, Arabi ilim dili, Farsî sohbet dili, Türkçe devlet dili. Fakat... Manela temas ettiklerinde şunu görecekler. Ruh manaya aşıktır. Ey yar, Arapçayla, Türkçayla ne işi var? Evet, evet. Daha sonra kaplardan geçecekler. Evet. Ama önce kapları bir güzel vitrele dizecekler. Evet. Arkasından gelecek. Şimdi şeye geleyim. Hikayeye. Hikayeye geleyim. Mesnevi'de Anadolu ressamlarıyla Çin ressamlarının bir müsabakası var. Çin'den Metot hep bu değil mi? Örneklerle, metaforlarla, hikayelerle. Bu da çok enteresan. Bugün kaybettiğimiz bir şey o. Hep böyle soyut anlatırken pek tesir edemiyoruz muhatabalık. Usul yani. Pedagojik bir usul olarak da tespitte fayda var. Kesinlikle. Heh. Yani e, zaten bir şey anlatamıyorsan sen anlamamışsın demektir. Yani. <gülüyor> Dolayısıyla ecdadın anlatma sorunu yoktur. Çünkü çok iyi anlamıştır. Kesinlikle. Bir de şey var. Yani e, mananın anahtarı ikram ediliyor. Bir antiparentez hemen bir şey vermem lazım. Nef'i Hakanî Şirvanî'nin Bahru'l-Ebrar diye bir kasidesine ki Azeri Türk'üdür. Azeri Selçuklar mi? döneminde yaşanmıştır. Evet. Muazzam bir kaside şairidir. Nef'i de çok beğenir. Bunun Bahru'l-Ebrar adlı kasidesine yine bir Türk şair olan Babürlerden Hüsrevi Dihlevi bir nazire yazıyor Miratü's-Sefa. Arkasından evet. Alişir Nevai Nesimül-Hult diye bir nazire yazıyor. Molla Cami bir nazire yazıyor. Nefi Tuhfe't-ul-Uşşak diye yazıyor. Fuzuli en iyisi dil diye yazıyor ve Yenişehirlavi Şiniye diye yazıyor. Bakın, yani 1150'de yazılmış bir kasi diye 1826'da vefat eda doğan 1884'te vefat eden Yenişehirli Ünlüye kadar nazire yazıyor. Bak 6 yani asır süren bir Ne kadar şey. kesiniz geldi. Orada nefi diyor ki? Ben diyor, ben diyor. Kayıplar kaybının halvetgahından aldım bu anlamı diyor. İlmi Ledün'den bahsediyor. İlmi ledün. i̇lmi ledün. kimin ilmi? Hızır'ın ilmi. O zaman demek ki aynı zamanda bizde Hızırlık istidadı da var. Niye derseniz Kehf suresinde kullarımızdan bir kula rahmet olarak nezdimizden bir ilim verdik. Ne bu? İlmi ledin verdik diyor. Demek ki bizde ilmi ledin almak kapasitesi de var. Yeter ki can-ı hasıl olsun ashab kefte hor hor uyumasın. Kabe'den maksadın varmaktır yara. Kör gibi tapınma kara duvara. Hızır'ı ararsan içinde ara. Bulamadım gibi rezalet etme. Dedi şair. Buyurun şimdi. Ben onu orada bırakacağım. Devam edin lütfen. Hızır'ı burada hazır olsun. Hazır olsun. <gülüyor> ve biz e, nereye geliyoruz? Evet. Müsabakaya. Evet. Müsabakada e, yarışma. Müsa Türk, Türk ve Çin ressamları arasında. Yarışacaklar ama şu nükteyi e, ihmal ettik. Şey dedi ki Nefi Cenab-ı Allah dedi sözün sözülemenin anahtarını bana verdi. Kusura bakmayın ben bununla kilitler açıyorum şakır şakır konuşuyorum. Biz nefi mağrur, kala falan zannederiz. Nefi arif deriz. Siz boşverin onları. Hem de nasıl? Tuti, mucize guyem, ne desem laf değil. Çerhile. Çerhile söyleşemem aynası saf değil. Ehli dildir diyemem. diyemem sihnesi. sihnesi saf olmayana ehli dil birbirini bilmemek. İnsaf değil. İnsaf değil. Bunu diyen adama sen diyeceksin ki geç geç. Biraz fazla geçsinler. Evet, evet, evet. <gülüyor> Bence anahtar bende diyor. Evet. Bakınız, bu çok önemli. Yahya Kemal de neyi kaybettiğimizin farkında olduğu için niçin nur inmiyor artık semadan, bivaya Allah kaldık, Allah. her ziyadan demez mi? Evet, evet. Evet. Hani Yahya Kemal neyi kaybettiğimizin farkında. Farkında. Fakat şairin biri ne diyor? Bütün bahçeler kilitli, anahtar Tanrı'da kaldı. Bu kim? Bilmiyorum. Cenab Pardon, Cahit Sıkı Tarancı. Cahit Sıkı Tarancı iyi bir şairdir. Ama Anahtarı kaybettiğini fark etmiş. Günümüz şairinde ne bahçe kaldı ne anahtar kaldı. Tanrı da gitti zaten derdi. Dağıldık. Anahtar elimizdeydi. Semerkant'ın durumunu hatırladık değil mi? Tekrar anahtar arıyoruz. Halbuki anahtarlar işte burada yatıyor hazır. Hazır. Ve şimdi gelelim hikayeye ressamlar geldiler dediler ki bu Türkiye'de, Anadolu'yu Türkiye'de çevirelim. Bu Türk ülkesinde bizimle boy ölçüyecek sanatkar yoktur. Çünkü bizden mahir ressam yoktur. E, manide bizim üstadımızdır. E doğru. Sağolsun. Evet. Tamam. Hükümdarın bu ağrına gider ve bizim Sanatçıları müsabakaya koşar. Şimdi Türklerle Çinler yarışacaklar. Bakınız o bugüne dayana tutuyor. Yarışmamız gerekiyor. Evet. Gözümüzde büyütmeyelim. Evet evet evet. Kesinlikle. Evet. evet. Çinliler boya isterler, fırça isterler ve resimle ilgili her türlü alet edevat isterler. Bir ay zaman var yalnız. Bizimkiler de sadece cila isterler. Cila. Arada perde gerili. İki grup birbirini görmeden çalışıyor. Ve ne olur biliyor musunuz? Bir ay sonra hükümdar gelir. Yarışmayı, yarışmayı sonlandıracak. Önce Çinlerin hanesine uğrar. Bakar ki sanki yedi cennet duvara yansımış. Muazzam bir çizim, desen, oran, biçim ne varsa işte resimle ilgili. Gözlem, İzlenim ne varsa var. Hayran kalar gerçekten. Takdir eder. Ve der ki bizim herhalde kaza ihtimali yoktur. Bu manzara karşısında. Açın perdeyi. Perde açılır. Ve oradaki yedi cenneti semboliz eden bahçe daha görkemli bir şekilde bizim cilalanmış duvardan yansımaya başlar. ya ama ne yansımdı? Allah-u Ekber. allah Ekber. <gülüyor> ne oldu? Sen bu kalk ol. o suyu aldı. Ya. Ya. Şimdi bu ne demektir? Bu şu demektir. Birisi imha medeniyeti maddenin peşinde, birisi ihya medeniyeti mananın peşinde. Eğer biz bugün bir silah üretecek olsak, bu patlayıp öldüren bir silah olmazdı. Eğer kendi medeniyetimizden yürüseydik. Evet. Nasıl bir silah olurdu? Nasıl bir silah olurdu? Tamam ben de soruyorum. O silah şöyle olurdu. Diyelim ki geldiler, yüzlerce gemiyi Akdeniz'e dayadılar. Bize ateş edecekler. Bunun için düğmeye basması lazım. Düğmeye basınca ne olacak? Patlayacak. Güzel. Biz de bir düğmeye basacağız. Şimdi bizim silahımız silahsızlık düğmeye bastığımız zaman oluşacak şey şu. Patlatma şartlarını ortadan kaldıracak bir sistem. Evet. Muazzam bir sistem. Bir sistem. Ne oldu? Adamın elindeki silah boru oldu. Boru boşa çıktı. Evet. Gemisi ne oldu? Seyahat evet. yelkenlisi oldu. Turizm yapalım. Evet. Geçelim. Sonra var tahsil et. Evet. Onun silahı senin silahı. Evet. Zaten onun çizimi bizim çizimiz olmamış mıydı? Evet. Ve buradan alınan ilhamla Keçeci Zade İzzet Molla. Ne buyuruyor feryat? <gülüyor> ya bu İzzet Molla'dan çok bahsediyorum biliyorsun. Bak yani. Geçen çok... zaten programın birisinin tamamen onun. 42 ayır. yaşında vefat etti, gitti. Mevlâî'den evet. mülham. ikinci galip hüviyetiyle. İhtifadır asumandan hamleyi merdanemiz, inzivadır düşman andan savlây Her harbi kazanırız. Çünkü harbimiz harb etmemektir, sulh etmektir. Es-sulhü eşreful ahkam, sulh hükümlerin en şereflisidir. Harbin şartlarını ortadan kaldırırız. Harbe tevessüle fırsat, imkan ve niyet kalmaz. Böylece mağlup olmayız. Allah Allah. Korkar kaçarız değil. Kesinlikle. Bilakis karşılaşırız ancak o da insandır. Ya ona hatırlatılacak bir şey var aslında yani. Çünkü burada hocam hemen şey e, bu patlatmayan silah yaptık ya. Evet, bu silah gönül ve imanla evet. üretilir. Dolayısıyla bizim MC kareye mahpus olmamıza gerek yok. Evet. MC karenin bir MC karesi var. O da Einstein'a dil çıkarıyor. Özür dilerim. <gülüyor> şimdi anladım MC Kare'nin -kare MC Kare'si ona dil çıkar. çıkar çünkü bunu keşfetmiş <gülüyor> dil çıkarıyor keşfetmedikleri de ona dil çıkarıyor biz keşfedilmeyen MC Kare'ye daha yakın duruyoruz arkamız dönük olsa bile tarihen Se ve mekanın Kesin. Semerkantlı unutmayalım şunu Bağdat'tan evet. bir getirelim evet. dolayısıyla bugün Semerkantlı mesabesindeki gençleri çağıralım ve diyelim ki kazın şu hazineyi ve sadaka dağıtın, dilenmeyi bırakın artık ya. Çıkarın şu ambardaki formülü. Evet. Yani kesinlikle bakınız e, iman yakınla alakalı bir şeydir. Yakin Türkçe değil, Arapçadır. Yani şüpheden arınmış bilgi demektir. Biz ne yapıyoruz? Kendimizi şüphe şüpheden arattıkça Aşk ilmine. Çünkü aşk akıldan daha üstün bir dildir. Bakınız kavratmak için de şunu söyleyeyim. Diyelim ki Hazreti Musa'ya Cenab-ı Allah sordu. Ya Musa sağ elindeki nedir? Hazreti Musa ne dedi? Uzun uzun izah etti. Asadır dedi. Yani değnektir dedi. Evet. Cenab-ı Allah at onu yere deyince asane oldu. Ejderha. Ejderha. oldu. Ve Hazreti Musa korktu, kaçtı. Sonra çağırıldı ve sopa ona verildi. Şimdi bakınız, bu dil düzeyinde, akıl düzeyinde elimizdeki asadır, doğrudur. Çünkü zaten Hazreti Musa da onu Medyen'de bir ağaçtan kesmişti ve ne yapmıştı? Koyunlarına yaprak silkelemek için kullanıyordu. Ancak Eymen Vadisi'nde asa ası olmaktan çıktı müsemmasına ulaştı. Ha dolayısıyla bir isim vardır, kelime vardır, bir de müsemması vardır. Merteben aynı müsemmadadır esma sanma. Buradan şimdi şuraya geleceğiz. Mevlana soruyor. Sopa, asa Musa'ya göre neydi? Deynekti. Peki hak katındaki anlamı neydi? Ejderha. Şimdi arkadaşlar. Aslında arka planda, bizim tarafda ejderhalar var. Beri tarafta ne var? Deynek var. Ha bu değneği de şu açıdan önemli midir? Hazreti Musa'nın asası bizim şüpheden arınmış bilgimiz, imanımız ve şu benim bahsettiğim ihya ilmidir. Yani bu ihya ilminin şeyi Hazreti Musa'nın sopasının doğruluğuyla alakalıdır. Çünkü bu öyle bir sopaydı ki Bakınız tek başına Vurdu ve firavunluğu Denize gömdü O halde Bizim elimizde Hazreti Musa'nın Doğruluk asası olur ise Ve bu ihya medeniyetinin ilmi olur ise Şeddat kimse, firavun kimse Nemrut kimse vurun efendim Eyvallah <gülüyor> Yer açılır, yar olur Deniz He? açılır, yol olur. <gülüyor> Yutar. Evet. Hocam şimdi size diyecek ki Abdullah son, son iki dakikalara iki dakika içindeyiz. Hadi hocam. desen onu. <gülüyor> e, son dakikamız kaldı hocam. E, gönlümüzden geçtiği gibi su içimizden geçtiği gibi, geçti geçti hocam, gibi su gibi geçti. Allah razı olsun, eksik e, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da ekleyelim. Son hocam sözü olarak. siz bağlayın. Biz her zaman çenesi düşüklük yapıyoruz. Bunun... Estağfurullah, Estağfurullah hocam. Yani. Şimdi ben Şuraya bağlayayım. Lütfen. Ramazan'da Mevlana'dan bahsettik ve bir Mevlevi mekanında bahsettik. Evet. Evet. Oldu. Çok güzel bir tevafık oldu hakikaten. Ya, bu planlanmış değildi üstadım. Yani ben zaten halinizi arzu ettiğimde, teklif ettiğimde, kabul gördüğünde bunun Mevlevihanede yapılacağı hususu bilinmiyordu. Efendim e, hayır ve hikmet vardır. Güzel, güzel bir şey oldu. Siz sözü... Evet, şöyle bağlayayım. Madem ki burada yaptık bunu. Mevlana der ki: Susuz nasıl su ararsa cihanda su da onu arar her yanda. He. dolayısıyla evet. Biz su tarafından arandığımız için buradayız. Çünkü su suya muhtaç değildir zaten kendisi. Ama niye koşup duruyor? Muhtaç olanlar içsin diye. Arayanlar içsin diye. Ama su akıyor, susuz da arıyor. Bu çok önemli. Aradığı için de buluyor. Bulduğu için de şüpheden arınıyor. Define zannettiğimiz zan yüzünden defineleri kaybediyoruz biz. Ama Nesli de söyleyeyim. Define zannettiğin zan yüzünden defineleri kaybediyorsun sen. Defineleri kaybetmemek için zandan arınıp yakine biraz daha yakına, biraz daha yakına gelmemiz lazım. Allah'a. Evet hocam, teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Ben, e, güzel bir program oldu. İnşallah haftaya başka bir konumuzda ve konuklarımızla, izleyicilerimizle karşınızda olmak üzere hayırlı akşamlar efendim.